Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve Peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye size orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciyeti ancak. Resule tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu vahiy beklediğini görüyoruz.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 Şüphesiz kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun Sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım,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 Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, Bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar, lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde İnsanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gök yüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gök ile yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar aralarındaki bütün bağlar kopacaktır. Uyanlar şöyle derler, keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da, onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah, onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar mı onların yoluna uyacaklar inkar edenleri imana çağıran peygamber ile inkar edenlerin durumu bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir onlar sağırdırlar dilsizdirler, kördürler bundan dolayı anlamazlar ey iman edenler eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin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 karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması, ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse nerse derin bir ayrılık içindedirler. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dost kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas, farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldürülen kimse kardeşi öldürlenin varisi velisi tarafından affedilirse aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. ''Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı.'' Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Vasiyet edenin hataya meyil etmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.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 Gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği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 Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı, gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tam yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun bununla birlikte Siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır bu sınırlara yaklaşmayın Allah kendisine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve haç için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış takva sahibi Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışlarıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden Mekke'den siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır.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 Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, Artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser kurban bulamayan kimse üçü haçta yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin haç ayları bilinen aylardır kim o aylarda hacca başlarsa artık ona Haçta cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Haç mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte, Size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi müzdelifeye akın ettiğinizde Meşarı haramda Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık cahiliye döneminde, atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan, Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi Ateş azabından koru diyenler de vardır işte onlara kazandıklarından bir nasip vardır Allah hesabı pek çabuk görendir sayılı günlerde Allah'ı anın telbiye ve tekbir getirin kim iki gün içinde acele edip minadan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur kim geri kalırsa ona da günah yoktur bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin insanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider bir de kalbindekine sözünün özüne uyduğunda Allah'ı şahit tutar Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır o senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ekin ve nesli yok etmeye çalışır Allah ise bozgunculuğu sevmez ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler artık böylesinin hakkından cehennem gelir o ne kötü yataktır! İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barışa ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü O size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir Allah dilediğine hesapsız rızık verir insanlar tek bir ümmetti Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki hayır olarak ne harcarsanız o,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 siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescid-i haramın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskıysa adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, ölelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır.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 Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mümin bir cariye, Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece, Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki o bir ezadır, rahatsızlıktır. Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın kendiniz için geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar takdim edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve herhalde onun huzuruna varacağınızı bilin. Ey Muhammed, Müminleri müjdele. İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah Hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, alimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için, dört ay bekleme süresi vardır. Eğer bu süre içinde dönerlerse, şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer yemin edenler yeminlerinden dönmeyip, kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hali, Hayız ve temizlik müddeti beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Dönüş yapılabilecek boşama iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Evlilikte tarafların Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında Kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının boşanmak için bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını 3. defa boşarsa, kadın onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Bu koca da onu boşadığı takdirde onlar kadınla ilk kocası Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Bunu kim yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak, güzellikle anlaştıkları takdirde eşleriyle yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için,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 Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün iddet beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.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 ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız, size bir günah yoktur. Bu durumda, eli geniş olan gücüne göre, eli dar olan da gücüne göre olmak üzere, onlara aklın ve dinin gereklerine uygun olarak müta'a Bu iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur. Eğer onlara mehir tespit eder de, kendilerine el sürmeden boşarsanız,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 Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Eğer bir tehlikeden korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve O'nun size öğrettiği şekilde anın.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 Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınların örfe göre geçinmelerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Binlerce kişi oldukları halde, Ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.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 bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O, savaş farz kılındığı halde, savaşmayacak olursanız demişti. Onlar, yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde, Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç, yüz çevirdiler Allah zalimleri hakkıyla bilendir peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir biz hükümdarlığa ondan daha layığız ona zenginlik de verilmemiştir dediler peygamberleri şöyle dedi şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütful geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümranlığının alameti, size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Talut orduyla hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka dedi. İçlerinden pek azı hariç, hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla birlikte iman edenler ırmağa geçince, geride kalanlar, ''Bugün bizim caluta ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok.'' dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenlerse şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen, nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Talutun askerleri, Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kâme karşı bize yardım et." derken. Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. Allah ona Davut'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini sağması olmasaydı yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi.